1381, numaralı konu, İbni Ömer, Ubade, Şeddad bin Efs ve Ebu Said'in ilmi, evet, gençler arasında Abdullah bin Ömer fakih sayılırdı.